Sabasta derecühün min hayisul la Haftalardır yüreğimi dağlayan bir ayet. Biz onları istidrac ile çıkarır bilmeyecekleri cihetten yuvarlarız. Haftalardır yüreğimi dağlayan bir kelime. İstidraç. Sürekli sorduğum ve anlam veremediğim birçok sorunun cevabını aldığım kelime istidraç. Peki nedir istidraç? Allah'ın razı olmadığı bir kuluna istediği her şeyi vermesidir istidraç. Ve Allah'ın muazzam bir adetullah kanunudur istidraç. Zihninizde çözemediğiniz, anlayamadığınız birçok mezelenin Birazdan Allah'ın bir adetiyle, adetullah ile çözülebiline şahit olacaksınız. Ama ondan önce tekrar etmekte fayda görüyorum. Neydi istidraç? Allah'ın razı olmadığı bir kuluna istediği her şeyi vermesi. Sen biliyor musun Yusuflu? İstidraça duydun mu işte önceden? Duydum abi. Ne nasıl duydun? Ne biliyorsun? Tam emin değilim o. Sadece kelime olarak bildim Mesela şöyle düşün. Hizmete, hayal Girmiş, namazına, niyazına, Rabbini tanıma noktalarında sürekli mücadele etmiş bir ağabeyini düşün. Ardından bir bakıyorsun, işleri bereketleniyor, fabrikaları artıyor, mal sattığı şehirler artıyor ama onun yanında bu adamın namazı azalıyor. Günlük Rabbini ayırdığı vakit azalıyor, günlük kulluk miktarında azalma oluyor. Yani Allah'a olan yakınlığı azalırken, dünyalık işlerinde artış oluyor ve bu adam hala o elhamdülillah Allah bana veriyor'' diyor ya, Allah'ın o verdikleri nimet değil, Allah'ın belası birer nikmettir. Bu hadiseye de istidraç deniyor. Nasıl? Anlaşıldı mı örnek? Anlaşıldı. Yani mesela, Yahudilerin, mesela Yahudilerin istidraç kesinlikle istidraç. Bak zaten şu ayeti biraz böyle ayrıntılı araştırsak birçok meseleni yani bırak Yahudinin bir Müslümandan üstün gibi gözünmesini yani dünya terakkisi cihetinde diyorum yoksa diğer cihetlerde asla olamazlar. Dünya terakkisi cihetinde daha önde gözükmelerinin sebebi de istidraç kanunudur. Allah'ın razı olmadığı kuluna istediği her şeyi vermesi. Hatta baktığında Sinan, batılı ama kafir bir uygarlığın bedeni bile bazen bizden daha güzel olabiliyor, bu bile bir istidraç. Anladın mı demek istediğimi? O beden güzelliği, Allah ondan razı olmazsa eğer onu dünyaya daha hızlı daldırıp ahirette daha çok uzaklaştırıyor, bu da istidraç oluyor. Mesela ben çok uzun süreler düşündüm Ya Rabb, biz Müslümanız, bütün meseleler elimizde, Kur'an elimizde, sünnet elimizde, daha ne elimizde olmasına ihtiyaç var ki? Neden bu kafir toplumlar bizden daha önde? Veyahut İslam'ı senin buyrukların gibi yaşamayan, dalaletteki arkadaşlar, belki münafık ahlak, belki kafir ahlakı daha yoğun olan Müslümanım diyen arkadaşlar bile, onun ülkeleri bile baktığımda gerçekten direnişte bulunan, yani yürekleri yanan ve Allah'ın adına duyurmak isteyen topluluklardan daha önde oluyor. Bu da istidraç kanunu. Demek ki istidac kanunu sadece kafirler için değil. Müslümanlar için de bir adam Allah'tan uzaklaşacak bir adım atarken dünyası huzurunda bir artış oluyorsa kesinlikle istidac'tır. Allah'ın razı olmadığı kuluna istediği her şeyi vermesi demektir. Beden güzelliği de, ses güzelliği de, yüz güzelliği de istidraç olabilir. İstitraçın asıl esprisi, gücü her şeye yeten ve kimseye ihtiyacı olmayan Allah'ın nankör kullarını tuzağa düşürme isteğidir. İstitraçta şunu anlıyoruz, Allah'ın dünyayı ebedi olarak isteyen kullarına cezbeden yanlarını tuzak olarak sunduğunu. Ümmet için gözyaşı döken müminler her gün güneşin aydınlığını gönüllerinde beklerken, öte yandan Allah'tan manen uzak olanların Bunca gücü, bunca dünya gücünü ellerinde tutmalarının anlamı nedir? Yahu benim bu sorunun cevabını bulmam lazım. Bu ve bunun türevi bütün suallerin cevabı ve tatmin noktası istidraç kanununun bilinmesinde saklıdır ancak. Yani bu olaylar ancak Cenab-ı Allah'ın o denklem çizgisini, yani adetullah dediğimiz Allah böyle şeylere ne için müsaade ediyor olabilir? Çözersek ancak öyle varabiliriz. Müminler çok zorluklar çekerken kafirlerin harikalar diyarında gibi yaşadığını görüyoruz. Ve salih amellerden ele tek çeken kulların dünya ile çok güzel başarılara beraber girdiğini görüyoruz. O halde bana bırak bu sözü tekzip edip yalanlayalım. Biz onları istidraç ile çıkarır, bilmeyecekleri bir cihetten yuvarlarız. Ve ben onların iplerini uzatır, yani sürelerini açarım. Çünkü benim fendim sağlandır. Kalem Suresi 44 ve 45 Böyle bakıldığı zaman istidraç hakikaten bir insanın hayatının her evresinde acaba Allah benden şu an razı değil mi diye sorgulamasına vesile olan mühürlü, sihirli, harikulade bir kelime oluyor. Allah'ın razı olmadığı bir kuluna istediğini vermesi. İşlerim çok hayırlı gidiyor. Allah benden razı değil mi acep? Allah'ın razı olmadığı bir kuluna keyif vermesi, istidraç, sağlık vermesi. İstidraç Huzur vermesi İstidraç Elini attığı her ticarette güç vermesi İstidraç Etrafına örülmüş yılan gibi dalkavuklarla heybet vermesi İstidraç Hatta beden güzelliği Yaşama konforu Allah'tan uzak kullanılıyorsa Bu dahi bir istidraç Ve hiç unutmadığım bir hadis Hep zihnimde hep aklımda Hadisi kutsi Şöyle beyan ediyor. Ben iki emniyeti aynı anda verdim. Yani bir insan dünyada çok huzurlu ve rahatsa ahirette endişe etme vakti gelmiş demektir. Bir insan dünyada dini için sürekli endişe ve sıkıntı çekiyorsa inşallah onun için de ahirette bir korku olmayacak. Bir insan düşünün etrafınızda sürekli onu Allah anlatıyorsunuz ama o adam dünya işlerinin yoğunluğundan ve bataklık gibi onu her daim çekmesinden ve her işinin güzel ve hayırlı gitmesinden dolayı bir türlü sizin arzu ettiğiniz yola ikame etmiyor ve gelmiyor. Demek ki adam günah işlemesine rağmen Allah ona hala istediğini veriyorsa o kanlı ellerin altında istidraç yazıyordur. Bir anlamda şu mu abi yani sen malın bahane edip veya herhangi bir şeyi bahane edip her zaman erteliyorsan Allah, Allah seni uzaklaştırmak için güzel malın mülk veriyor daha fazla. Zaten sen çok hayırlı bir kul değilsin. Allah da razı değil. Uzaklaştırmak için mal vermeye devam ediyor. Hadiste geçiyor. Allah dünyaya sinek kanadı kadar önem verseydi kafire su içirmezdi. Ya bak zaten bak şöyle düşün Sinan. Bir iğne ucunu yaratmakla, kainatı yaratmak için Allah'ın ya bir farkı var mı Allah'ın bunları bunları yaratması? Hiçbir fark mevcut değil? İkisi de küm ve yüküm girip çıkıyorlar. Ya madem öyle birine fazla veriyor, birine az, ya kendi böyle istiyor imtihan şekli böyle olsun diye. Yoksa her bir insana farklı kainat verir Allah. Ahmet İbn-i Hanbel'in naklettiği bir hadis şöyle. Günah işlediği halde Allah'ın hala istediğini verdiğini görüyorsanız, almak istedir açtır. Ben istidraç kelimesini en yoğun şu zaman ve şu şekilde anladım. Böyle masaya oturduğum ve çok sevdiğim ahbaplarım, arkadaşlarım vardı. Sürekli böyle edindikleri mallara, mülklere ''Elhamdülillah Allah veriyor, çok şükür Allah veriyor.'' diyorlardı ya. Şimdi ben diyorum ki yani ''Elhamdülillah Allah veriyor.'' diyor ama Allah için kullanmıyor, Allah için infak etmiyor. Bırak onları verdiği maldan, mülkten ya da verdiği zekadan dolayı öğretim görevi olmuş, hiç fark etmez. Ya da ilim vermiş, doktor olmuş, fark etmez. Yani Allah'ın verdiklerinden dolayı Allah'tan uzaklaşıyor yani namazla yıkılmıyor. Şimdi diyordum ki ulan bu adam hem elhamdülillah Allah verdi diyor, hem Allah'tan uzaklaşıyor, nasıl olacak bu iş diye ararken Kalem suresindeki istidraç meselesi benim imdadıma yetişti. Ve anladım ki Allah razı olmadığı kuluna bu şekilde muamelede bulunuyormuş. Yani onların nimet dedikleri onları Allah'tan uzaklaştırdığı için Allah'ın belası birer nimetmiş. Şöyle düşün kardeşim, bir hapis sebebi olan, zamanın bir hapis sebebi olan Kur'an öğretmek. Şimdi teşvik bile edilirken, sen daha Kur'an'ını dahi bilmiyorsan, acaba bu istidraç olmaz mı? Yokluğu yüreğimizi yakan tesettür, şimdi modaya kurban gitmişken, sen ayet mi takıyorsun yoksa istidraç mı? Hakikaten temsil ediyorlar ya, biri tesettürü onlardan yanlış özendiğinde onun da günahını alıyorlar, farkında değiller. Yani böyle insanları rahatsız edici konuşmalar yapmak çok ahlakım değil ama yani çok büyük vebale giriyor olabilirler o moda tarzı tesettürlük. Allah hayretsin. Ümmetin kan ağladığı günler iman hakikatlerinden uzaktık. Bunların rahat yapıldığı şu devirlerde de iman hakikatlerinden uzaksak bu rahat mı yoksa istedraç? İbnül Arabi'nin müridi bir gün yanına geliyor ve diyor ya şeyhim bir gün ormanda senin yalana gelirken ne kadar çok şifalı bitki varsa her biri dillendi. Lisan-ı halleriyle bana hangi yaralara derman olduklarını şifalarının neler olduklarını anlattı der. Evladım der İbnül Arabi sen meğer ne noksan adammışsın seninle ancak ot böcek konuşur olmuş der. Geç içeri. Çabuk dersini tamamla Bu konuşmalar senden kesilene kadar da Yanıma gelmedi Bizim bazen keramet gibi gördüklerimiz Acaba istidraç mıdır? Bunu da düşünmek lazım Dün kuruşu olmayanların Maddi gücü bir ekmek almaya bile yeterken Hesap yapmak zorunda olanların Bugün yatları, katları Haddinden fazla imkanları varsa Ben bunları bir düşünmelerimi istiyorum Dün biz eziliyoruz, yüreğimiz yanıyor diyenler. Bugün eline güç geçtiğinde başka mazlumların gönlünü kırıyorsa bu istidraç mı? Ben düşünmenizi istiyorum. Dün beni Allah yarattı, sahibim odur diyenler. Bugün ufacık ekstralar eline geçince belki yeni bir iş, belki bir makam, belki bir maaş, belki eş, belki bir çocuk. İlk unuttukları Allah'ın rızasıysa eğer düşünmelerini istiyorum, bu istidraçmış meğer. Evet kardeşim, bize bir el uzandı ve biz haramları bırakıp bu yolu seçtik. Ve bu videolar size ulaştı çünkü birileri paylaştı. Eğer başkasına vesile olmak istiyorsanız siz de paylaşın. Selametle.